Kent'in tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler şu anda bir ek kayıt dinliyorsunuz. Yeni gelişmeler karşısında dün akşam gerçekleştirdiğimiz program kaydının girişini değiştirmek zorunda kaldık. Bu nedenle ses farklılıklarından dolayı affınıza sığınıyoruz. Geçen hafta 3. köprünün ayaklarına yükseldiği garipçedeydik. Bugün bir başka mega proje alanını inceliyoruz. 3. havaalanının çevre köylere etkilerini mercek altına alacağız. Kaydımızı dün akşam gerçekleştirdik ancak bu sabah resmi gazetede yayınlanan karara göre Arnavutköy ilçesi İmrahor, Tayakadın ve Yeniköy köyleri ile Eyüp ilçesi Ağaçlı, Akpınar ve İhsaniye köylerinde yer alan taşınmazlar İstanbul 3. Havaalanı projesi kapsamında toplu konut idaresi başkanlığı tarafından acele kamulaştırma altına alın. Bu önemli haberi atlamak elbette olmazdı. Evet, dünkü kaydımıza bu ekle başlıyoruz. Ancak önce bir açıklama. Program sonunda ekonomik gidişatı ve uzmanların açıklamalarına ve ikazlarına dayanarak 3. hava alanı projesinin zora girdiğini tartışmıştık. Acele kamulaştırma kararına rağmen aynı fikirdeyiz. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demeyin. Kentsel ve kırsal yağma ile çarklarını çeviren bir ekonominin frenleri patlamış bir araç misali yokuş aşağı önüne gelen orman su havzası yaşam alanını silip süpürerek ilerlediğini görüyoruz. Havaalanının yapılması zora girmiş olsa dahi havali alanı projesinin bu projeyi üstlenen firmaların bakir alanlara girmesinin kamulaştırma ile öne açılıyor. Kamulaştırma kamu yararı için yapılırken tüm terimlerin tepe taklak edildiği bir ülkede o da sermaye yararı oluyor. tam isimli Think Tank kuruluşunun 3. Havalimanı ile ilgili raporuna göz atarsanız her şey çok net. Havalimanı projesini alan firmalar, inşaat firmaları olduğu için şöyle bir hesap kitap yapıyorlar. Havalimanından kar edemesek de Çevredeki arazileri, nasılsa bu araziler bol, imara açar, kazanç sağlarız. İşte bu nedenle biz hala kamulaştırmanın, havalimanının gerçekleşmeyeceğini bilerek bu kamulaştırmanın aslında inşaat şirketlerine, tarım alanlarını, su havzalarını, ormanlık alanları, bu çevre köy alanlarını imara açmak üzere bir vesile nedeni olarak görüyoruz. Evet, kaydımıza başlıyoruz. Bugün çok güzel bir tesadüf. Bugün de 3. Havalimanı civarındaki köyleri gezeceğiz. Oradaki köylünün sesine, yakınmalarına kulak vereceğiz. Konuklarımız Kuzey Ormanları Savunmasından... ...sevgili Burcu Koç ve Onur Akgül... ...hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi e, siz geçen pazar değil mi... ...bu e, gizli tertiplediniz Kuzey Ormanları Savunması olarak... Hangi köylerde önce onların üzerinde duralım ve gezinin amacı tabii biliyoruz ama yine buradan tekrar bir hı hı. dinleyicilerimize de duyuralım. Ee, hangi köylere gittik? Odayeri köyüne hı hı. gittik. Bunlar ee, hep üçüncü havaliman değil mi? Yani kanala da mı yakın aynı zamanda sen de havalimanı yakındadın. Havalimanı'nın civarında Civar, olanlar hı. ve üçüncü köprünün yol güzergahı üzerinde olan da bir köy var. Hı hı. Oda, Odayeri. Tamam. Ee, Odayeri köyünü ziyaret ettik. Hı hı. Ee, yeni köyü ziyaret ettik. Ağaçlı. Ve Akpınar, bu dört <gülüyor> köyü e, ziyaret ettik. Ee, yeri ilk gittiğimiz köydü. <gülüyor> oraya giderken zaten hani araçlardan, araçlar oraya doğru giderken yolda zaten hani o bu ağaç katliamı, ağaç katliamı dediğimiz <gülüyor> şeyin ne kadar büyük boyutlara vardığını <gülüyor> <gülüyor> yani çok can acıdıcı bir şekilde e, <gülüyor> <gülüyor> görmüş olduk. Ee, gittik e, evvela yeri köyüne ve orada hani genel olarak da diğer köylerde de yaptığımız üzere siz bu durumdan ne şekilde etkileniyorsunuz an itibariyle? <gülüyor> <gülüyor> E, bu sadece hani o civar köylerde yaşayan insanların değil aslında haliyle bütün İstanbullunun evet. çünkü çok evet. geleceğe yönelik ve geri dönülmeyecek zararlar veren bir projeler ağı bunlar. Ve hani hep beraber bu konuda hani e, mücadele etmek üzere burada olduğumuzu ifade ettik konulara ve hani onların ne şekilde etkilendiklerinden civarın doğasının ne şekilde etkilendiğinden bize bahsetmelerini rica ettik ve hani bunun üzerinden konuşmaya başladık onlarla. Onlar da işte sıkıntılarını, bu durumun kendilerini Hı -hı. ve hani yörede zaten sürekli birlikte yaşamaya alışkın oldukları Hı -hı. bitki örtüsünün ve hayvanların bundan ne kadar olumsuz bir şekilde etkilendiğini Hı -hı. bize anlattılar. Hı -hı. Tabii e, bunları dinlemek biraz da zor oldu. Çünkü işte çok uzun zamandır gö gördükleri hayvanları, atmacaları, evet, şahinleri artık göremediklerinden yani. bahsettiler. Hı -hı. Sürekli işte beraber yaşadıkları ağaçları artık hani büyük bir katliam eşliğinde kaybettiklerinden bahsettiler. Hı -hı. Yani... Kö, köylülerin orada civarda yaşayan insanların aslında dört köyden de çoğunlukla e, duyduğumuz özdeş olan, benzer olan şeyler aslında temelde hı hı. bunlardı. Ondan sonra zaten... Hani diğer... yani ilk öne çıkan ben şeyi çok merak <gülüyor> ediyorum. Şimdi şöyle anlatayım. E, havalimanı ile ilgili köylerle ilgili bir tarama yaparken Google'da mesela bazı köylerde işte Tayak adına ben baktım. Hı hı. Çanakça, e, Kestanelik köyü falan. Şimdi orada şöyle çok enteresan bir şeyler vardı ama bu dediğim tabii epey önce sonbahardaydı. Yani orada çıkan haberlerde işte köylü e, mülkünün çok kıymetleneceğinden onun için çok para kazanacağını falan gibi düşünüp evet. hatta hatta yani bu ahlaksız rant ekonomisi diyorum ben. Bu ahlaksız rant ekonomisinden kendi de ne malanacağım. Hatta işte bazı oradan e, teyzelerin e, ben cefasını çektim. Ben de satar giderim. Ne olacak? Bu durumda ben de villada yaşarım gibi. Şimdi burada hiç şey yoktu. Ben yani o çok beni kaygılandırmıştı. Yani ne doğaydı, ne hayvandı, ne Hani bu öne çıkması galiba en çok bu öne çıktı değil mi sizin e, gittiğiniz yerlerde bir de tarım alanları mı öne çıktı? Ya bu tabii ya o zamandan bu zamana katliamın boyutu tabii çok arttı. Gündelik Hı -hı. yaşama da değmeye başladı. Bunu gösteriyor. Ha, ya da belki bu köyler farklı düşüncede miydi? Hani... Şimdi şöyle bir şey e, bu havalimanı Hı -hı. Kanal İstanbul ve 3. Köprü dedikoduları diyeyim zaten 5-6 sene öncesinde başladı. Ve başladığında... Hı -hı. Biz kentlerin içindeki insanlar değil ama köylerdeki insanlar bir takım dedikodulara birebir maruz hı hı. bırakıldı. Hı hı. Şimdi sizin dediğiniz e, hani yerimi satayım gideyim diyen insanlar aslında 4-5 yıldır... E, Çeşitli ajanlar tarafından bunu demeye zaten e, yönlendirildiler. Hmm, hmm. E, nasıl diyeyim size mesela hani oraya bazı insanlar geldi işte emlakçılar olsun işte ya da hmm, rantçılar olsun. Hmm. Hani işte yeriniz değerlenecek siz de şöyle yaşarsınız hmm. böyle yaşarsınız. Hatta Göktürk ve Kemerburgaz örnekleri verildi. Biliyorsunuz Göktürk de zamanında bir hmm. köyken evet. şu anda inanılmaz derecede çarpık kentleşmenin... Tabii yaşandı bir yer göktürklü yemedi yani sonuçta o bir yerlerde yani onu öyle bakın şunu da söylemek isterim mesela göktürkün köylüsü de Hı. hani tabii içlerinde gerçekten zengin olanlar Hı. oldu ama ee, ...birçok insan... ...şu anda Göktürk'ün bu halinden... ...bu bitişik nizam evet, evlerden... E, ...kirli havadan... ...zaten istacın, bütün çöpün... ...gazları, kokuları bize geliyor... ...hani bunlardan zaten insanlar muzdalip Hı -hı. oldu... ...yani biz küçücük bir yerde trafik yaşamaya başladık... ...son iki senedir... ...şimdi ama bunu daha o da yeri köyümüz Hı -hı. olsun... ...ağaçlı köyümüz olsun, yeni köyümüz olsun... ...daha bunun bu bilincine varmadılar... ...neden varmadılar... ...ben bunu Kuzey Ormanları savunmasında... ...diğer arkadaşlarıma da çok fazla söyledim... ...çünkü köyde bir köy psikolojisi vardır. Köye gittiğiniz zaman siz orada tamamen e, doğayla iç içe işte hı. gökyüzünde Allah, yer yüzünde siz börtü böcekle hı hı. yaşarsınız ve bazen takvimi bile unutursunuz. Bugün acaba günlerden hı hı. neydi? Hı hı. İşte bu kadar yalnız yaşarken bir anda birileri çıkıp senin yerini yurdunu alıyoruz deyince Bilmiyorum o ya. insanların devletin kestiği parmak acımaz evet. demekten başka diyecek hiçbir şeyleri yok. Çünkü bakın e, ben şöyle söylemişim. Ben 83'ten beri Yeniköy'de. E, Köy köyümüzde zaten bir fil yaşayan yani oraya gidip gelen bir insan olarak e, şunu söyleyebilirim size. Orada yani bu gezi olaylarından sonra ben dedim ki komşularımıza ki içlerinde bakın öğretmenler bile var. Yani aydın kesim bile hmm. var ama o kadar bir korku imparatorluğu var ki. Evet. Dedim ki bakın bu gezi parkındaki insanlar hmm. ve ölen çocuklarımıza biz çok şey borçluyuz. Çünkü gün gelecek biz buraları da savunacağız. El, evimiz elimizden alınmayacak dediğimde bana dedikleri gelirler mi? Bizi hmm. e, yalnız bırakırlar gibi geliyor bize diyorlardı. Ben de hayır diyordum. Biz yalnız hmm. değiliz. Hmm. Yani işte bu sizin demiş olduğunuz şey e, oraya çıkıyor. O psikolojiye çıkıyor. Biz bunu bu gittiğimiz dört köyümüzde de gördük. Bunu... Yani biz buna psikolojim mi oluyor? Yani biz nasıl devlete karşı gelemeyiz en azından? ...alacağımızı alalım... ...ben bunu görüyorum... Evet. Ha. ...çünkü neden biliyor musunuz... Bun, yani ...bu insanlar köyde zaten bir akraba ilişkisi Hı -hı. içinde... ...yani sıcacık daha güvenli... ...bizlerden daha güvenli yaşıyorlar... ...ben evimin bazen kapısını kitlemem bile... Hı -hı. Ya, ...bu mümkün değil Hı -hı. şu anda büyük Tabii. şehirde... ...ve şey... ...onlar aslında hani gelecekte biz ne bekliyoruz... ...gelecekte biz ne yaşayacağız diye... ...şu anda büyük bir kaygı içindeler... ...yani gittiğimiz her köyde... Hı -hı. E, ...Onur arkadaşımızla hani hep şahit olduk... ...biz geleceğimiz ne olacak bizim... Hı -hı. Büyük, büyük bir gelecek hı. korkusu var hepsinin. Tabii şimdi sadece ev kaybetmek değil, değil mi? Geçim kaybetmek Kesinlikle Yani evet. hayvancılık gitti, tarım. Onu bahseder misiniz? Bu... Yani şimdi... şimdi çıkan mülakatlardan çünkü hakikaten bu çok hı hı. net gözüküyor. Hı. Şimdi devlet yani bu hükümet Manda ya özellikle çünkü bizim Yeniköy civarındaki mandalarımız zaten o da yerini falan geçin ormanın içine girin başıboş mandalarımız ve hatta yabani at sürülerimiz de var bizim o bölgede. Yani gerçekten şu anda talan oluyor hı. ve yok ediliyorlar. Ee, bu mandalar zamanla kendi ırkını oluşturmuş bir ma mandadır ve hani bunu biz öne çıkartmalıyız hı hı. Türkiye olarak. Buna devlet ilk başta teşvik verdi köylüye ama bu sene bunu kaldıracak. Bu projeler Hı -hı. yüzünden yani insanların bayağı fazla mandaları falan varken bir anda şimdi hayır bakamazsın'a döndü olay ve diyorlar ki insanlar Hı -hı. hayvancılık bitti ben büyük başımı Hı -hı. diyor adam Hı -hı. tam diyor götüreceğim diyor yanlışlıkla ormana girdiyse şu kadar para cezası kesmeye başladılar evet. bana diyor. Şöyle bir şey söylemişti Ağaçlı e, köyünün muhtarı. E, Özel mülk olarak belirlenen bölgeye girdiğinde bir hayvan otomatik olarak orada hayvan sahibine 10 bin dolar gibi hani uçuk kaçık bir para cezasının verildiğini söyledi. E şimdi yani hayvancılıkla uğraşan bir insanın hani bu tür bir cezayı ödemesi bunu cezaya koyanlar da böyle bir şeyin imkanı olmadığının haliyle bilincinde bu zaten hani otomatik olarak oradaki bir faaliyeti yok edip kendi oraya kurmaya çalıştıkları işte rant ekonomisinin ayaklarını yerleştirmek temelli bir düşünce politik olduğu çok açık ortaya çıkıyor. Evet. Bir de peki bu orman ürünlerinden galiba da onlar aynı zamanda değil mi ee, kazanıyorlar? Yani odunculuk da bitti gibi tabii, bir şey tabii. var. Hı -hı. Evet. O, onları o, da evet. o verilen paraları da kesmeye başlamışlar. O, tabii çünkü evet. yani nasıl onları yerinden edeceğiz buraları da projelere açacağız diye bir evet. devlet mantığı, iktidar Aynen. mantığı ya da herhalde onun Hı -hı. için ünlü kesiyor ve çaresiz bırakıyor. Kesinlikle. Köylü, kesinlikle. Mi? Ne yaparsanız Üzüntüyle anlattılar zaten ha, o ha. kesilip böyle tomruklar halinde ha. mahalleleştirilme neredeyse bir mahalle boyutuna gelen ha. sıralı dizilmiş ha. tomrukları böyle üzüntü içinde her taraftan bütün köyden duyduk yani anlattıklarını. Evet yani o da yeri köyünde ha. muhtarımız 50 milyon ağacın yani bölge ormanının da 50 milyon ağacın. Çok büyük rakam bu. Tabii çapları küçük olduğu için rakam böyle büyük gözüküyor. Devlet buralara fundalık diye evet. adlandırıp elli milyon ağacın kesildiğini e, söylüyorlar. Hatta milyon şu anda milyon bile... değildir herhalde. O sanırım. Yo, fundalıklar da yani şey fundalık diye geçiyor. Çapları çok küçük ha, olduğu için ağaçlara orman alanı, alanı olarak saymıyor o zaman, öyle mi? Ondan mı artık? yok yani, orman sahası da kesiyor da. Çünkü üçüncü havalimanı için verilen ağaç kesim sayısı bir milyona yakın gibi bir şey. Şimdi ha, acaba hani bunları onu demek ki görüyor ha. onları. Ha, bunları saymıyor. Tabii araziyi tanımlayışından geliyor tabii, aslında evet, o mevzu. Tabii, tabii, Biz tabii. üçüncü tabii. köprü civarında, üçüncü köprünün Kuzey Marmara evet. Otoyolu'nun evet. geçeceği bölgede işte Odayeri, Odayeri Köy'ün evet. coğrafi bölgesi oraya yakında duruyor. Evet. Oradaki ormanlık arazileri, fundalık, işte çalı çırpı. E zaten bu bir şey, iktidar taktiği. E, strateji, bu aynen. Değersizleştirme, Kesinlikle. ormanı itibarsızlaştırmayı. Ben çok yakından çıktım bir televizyon programında karşımda Sarıyer Belediye Başkan adayı Adayı bir AKP'li vardı. Ve şey döndü dedi ki Kuzey Ormanları'na orası baltalık orman, orman evet, değil, değil dedi. Ve o arada da tabii dördüncü Levent oraya orman diktik falan gibi bir laflar etti. biz anlayamıyoruz neyi orman dediklerini herhalde. Dört Levent şu anda çok kıymetleniyor betonlarla. Betonları orman ormanında beton mu görüyor? Ne yapıyorlar? Artık öyle Bilmiyorum. Çarptı yani işte Hem beton hem de bir benim anekdotu mu konuyla ilgili? Her kestikleri, her yok ettikleri yere sadece durup durup fı, fı, fıstık çamı dikiyorlar. Ya yani ben bunu çok görüyorum. Özellikle bizim Kuzey Kara, Hı -hı. E, Kuzey Marmara'da bu. Ha, yani görüyorum. ağaç yani, diktik dedikleri bu mu? Fıstık o fıstık çamı oluyor ve zaten onları da zamanla yol açmak için şu anda Hı -hı. Kuzey Marmara Hı -hı. otobanını... ...bir şerit daha genişletiyorlar her iki taraftan. Evet. Yine hmm. kıyıyorlar, hmm. yine yıkıyorlar. Hmm. O diktiklerini de söküyorlar. Bu da çok enteresan. Bu en enteresan. Peki tarım alanlarımız ne oluyor? Onunla ilgili ne konuştular, ne dediler? Tarım yani? alanlarımızda istimlaklar hmm. başlıyor. Hmm. Ee, Yeniköy bundan en çok etkileniyor. Hmm. Yani Akpınar Köyü henüz daha istimlakların varol... ...gelmediği bir yer. Ama Yeniköy ciddi anlamda havalimanı yüzünden... ...istimlakların başladığı Hı. bir yer. Tebligatlar Kasım'da ulaştı. Köylü itiraz etti. Ee, bedellere de itiraz edenler oldu. Biz de Kuzey Ormanları Savunması olarak işte bu saatten Hı. sonra ...hani sadece Hı -hı. bir bedel itirazı değil... ...biz yerimizi vermiyoruz... Hı -hı. ...bunun için evet. mücadele edelim... ...ya bu çok önemli hukuki... Hı -hı. ...şimdi örgütlenmemiş bir köylü... ...hakikaten dediğin gibi hani orada... ...kendi yaşam alanındayken... ...birdenbire başına geldi bir ...şimdi şey... E, ...hukuki mücadeleyi... ...ne kadar biliyor, ne kadar yürütebilecek... ...böyle bir destek istediler mi sizden? Yani e, şu anda... ...örgütlenmiş böyle hani e, işin çok ciddiye bindirdikleri bir hukuki mücadele fiili olarak başlamış bir değil. Komisyon Kırmızı, bir komisyon yani. kurmuş bir köy sanki Evet, Ağaçlı, Ağaçlı Köyü'nde köylünün hani bu tebligatları, bu, o işin bilincine varmış durumları aslında ha. bir parça. Ha. Ve hani o yüzden ona karşı bir komisyon dedikleri bir oluşum gerçekleştirmişler. Ve burada hani bir araya gelip hani biz bu kamulaştırma konusuna karşı hükümete karşı direneceğiz şeklinde ha. kararı almışlar. Bu konuda e, bir... Avukattan da destek alınmış köylü, hı hı. hukuki işlem sürecini başlatmamışlar. Fakat o av avukattan hani bilgi alırken, ona danışırken şöyle ilginç bir şey olmuş. Burada işte hani Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi geçiyor bu belgelerde. Biz Hı. buna hiç girmeyelim şeklinde bir avukattan geri dönüş almışlar. Çok iyi bir hukukçu. Çok yani... <gülüyor> hukukçu, real politiği anlıyor demek Sağlam hukukçu. <gülüyor> Derken hani oradan bir geri adım atılmış yani hukuki e, mücadele alanında. demeyim de ne diyeyim ben hukukçu dememeliydim aslında tabii bu. <gülüyor> hukuk olmuyor evet. Yani şimdi onlar... hukuk ço tırnak içinde <gülüyor> arkadaşlardan öyle bir geri dönüş alındıca biz onlara dedik ki hani e, bizim buraya onları ziyaret ettiğimiz 15-20 kişilik bir ekip olarak gitmiştik biz ben hani 15-20 kişiyi göründüğümüze bakmayın hani bizim çeşitli meslek alanlarında birçok arkadaşımız Hı. var e, mimarı mühendisi avukatı hani şu ara en önemli olan nihayetinde o oluyor tabi çağrıda yapalım kuzey ormanları Savunmasına köylere destek olmak için hukukçuluk evet. desteği istiyoruz değil evet, mi evet hani ee, mümkün oldu bize ulaşabilirsiniz Facebook var değil mi Facebook hani, evet var. şimdi Bunun... kuzey ormanları nokta kuzey ormanları savunmasında .org Hı -hı. E, adresimiz de artık bundan sonra daha hızlı Hı -hı. bir şekilde hani Hı -hı. E, daha aktif olacak. Orayı da takip edebilirler. Zaten Kuzey Ormanları Hı -hı. Twitter adresinden de sürekli olarak evet, takip edebilirler. Biz gerçek hukukçuları burada bir çare yapıyoruz. Aynen, Ormanını, hoş, tarlasını, hoş suyunu evet. korumak isteyen evet. evet. kesinlikle. Peki bir de enteresan olan bir şey var. Bu 2007'den beri yani bu işte projelerin daha tam ortaya aslında dökülmedi, bilin bilmediğimiz zamanlar bir o zaman bu ucube projelerin ee, şey lafları da var. Bu nedir? Köylünün işte oraya belli siyasilerin geldiği veya işte bir takım siyasetçilerin eşlerinin ziyaret edip oralardan toprak aldığı falan gibi böyle bir dedikodular var. Bunları size de paylaştılar mı sizle? Evet, şöyle. Ee... Bu özellikle Yeniköy hı hı. civarlarında çok fazla oldu. Çünkü Yeniköy bir de sahili olduğu için, e, geniş de bir sahil hı hı, olduğu hı. için bayağı bir e, bu rantçılar <gülüyor> açısından çok böyle <gülüyor> ağız sulandıran bir bölge. Evet. Pardon ee, bir şey söyleyeceğim. O tarafa doğru zaten bir yeni İstanbul projesi bu maalesef. açıklanmıyor. Orası burası orası var orası gösteriliyordu yani hı hı. o tarafa doğru. Sanırım işte oraya bir yat limanı falan evet, bir lüks evet. bu. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi zaten e, içlerinde e, birlikte oldukları maden ocakları sahipleri de var. Yani ya da bir tane söyleyelim. Bunun dışında şu anda daha yeni çok yeni hani bir bir, bir, bir buçuk ay içinde e, yine e, bir milletvekilinin e, büyük bir arsa aldığı Hı -hı. söyleniyor. Hı -hı. E, yine Yeniköy sahilinden. Onun dışında yani gerçekten önemli, çok önemli bir siyasetçimizin e, eşinin de oralara gelip hı hı. yerler baktığı e, ve arsa topladığı söyleniyor. Hatta e, uzun zaman önce internette de e, hı hı. ne kadar metrekarelerce yer aldığına dair haberler olmuştu. E, yani bu şekilde bizler daha oranın yerleri olarak bir şeyler hı hı. duymazken hı hı. çoktan insanlar gelip e, arsa hı hı. almaya başlamışlardı bile. Evet şimdi çok enteresan bir şey de ben söyleyeyim. Bu kanal projesi biliyorsunuz en önce daha batıdaydı. Yavaş yavaş doğuya doğru geldi. Üçüncü kere ilan edildi. Bu daha ikinci yerindeyken... E, ...bu işte Ayazma'da yaptığı şeyi gezerken... bu ...oradaki satış elemanı bize şunu söyledi. Kanal buradan geçecek... ...çok kar edeceksiniz... ...aman bir an önce alın... ...işte böyle bir de şeyler uçuşuyor havada... ...dolarlar binlerce milyon evet. dolar mı... ne benim onu artık hesabı edemiyorum... ...neyse... Ha ...nasıl yani dedim... ...kanal oradan geçmiyor... ...hayır burada... ...gerçekten de kanal oraya geldi... ...yani şimdi bu çok enteresan bir şey tabii... ...şimdi bu bütün pisliklerin ortaya saçıldığı bir zamanda... Evet. ...işte hakikaten... ...topraklarımız, tarım alanlarımız... ...su havzalarımız, ormanlarımız... ...yaşamımızın nasıl aslında... Yağmalandı ve bu ahlaksız rant ekonomisinin de gelecek nesillerden çalarak ilerlediği. Yani günü kurtararak birilerine rant sağlarken. Çünkü maalesef artık Türkiye üreten bir ekonomi değil. Biz hı hı. tamamen sıcak parayı dayalı, inşaatı dayalıyız. Onun için de her şeyi yok etmeye, kentleri yok etmeye giden bir süreçteyiz. Evet. Şimdi bütün bunlar, ben Polyan'ı... Gibi düşünmüyorum da daha gerçekçi diye bakıyorum ya yani sanki bu havalimanıyla kanalı sanki bunlar bu gidişat durduracak bu şey gibi geliyor ee, üçüncü köprü için bile bir e, sanki yüzde 50'e bitti deniyor umut var diye düşünüyorum zaman akıyor en son bununla bitiririm siz ne düşünüyorsunuz yani bir de ayrıca tabii şu anda geze ertesi çıkan önce yapamadığımız işte köylü neden önce gelmediniz evet. demesi böyle bir bilinç farkındalıkla bir hani e, gidip ormanıma, ağacıma sahip çıkayım da var. Hı -hı. Hani bu ne düşünüyorsunuz siz Kuzey Ormanları savunması? Yani şimdi şöyle bir şey. E, bu büyük projelerin yurtdışı ve yurtdışı olmak üzere hep böyle büyük sermayelerle hareket ettiği... sermayeler ...sermaye Hı -hı. odaklarına hizmet anlamında bir şekilde hareket ettiği açık. O yüzden hani sermaye sahipleri de, sermaye odakları da bu tür projelerin... ...bu tür devasa, çılgın projelerin hani adam akıllı ayağının yere basabilmesi ve ilerletilebilmesi için... ...siyasi olarak, hukuki olarak... ...ve hani toplumsal olarak nispeten... ...istikrarın olduğu bir alanlarda hareket etmeyi... E, ...tercih edecek, Hı -hı. niyetlenecek. Şimdi bu... ...özellikle 17 Aralık sürecinden itibaren... hani ...bizim hep... ...belki, belki çeşitli Hı -hı. Konu, ko, alanlarda, çeşitli zamanlardır... ...söylediğimiz şeyler... Elbette ki inandırıcı bulmuyorduk bunun kalkınma, yatırım vesaire gibi kavramlarla ilerleyeceğini. Hı. Fakat şimdi olduğu gibi çok toplumun tüm kesimlerini göreceği şekilde ortaya çıkmış durumda. Evet, Burada evet. büyük bir rant e, hareketi vardı ve bu tüm detaylarıyla hani tüm çürümüşlükle ortaya çıkmış durumda zaten. Yani bu açıdan hani sizin dediğiniz o anlamda yani neden olmasın diyebileceğimiz Hı. bir şey. Türk'lük ama oyu da bu arada anladığı ne olduğunu Kesinlikle. hani da bilenlerin dışında artık çok Pandora'nın kutusu birinden bir açıldı. açıldı ve bu bilgilerde insanların hani nazarlarına gittikçe daha fazla hmm. ulaşıyor daha fazla yayılıyor ve hani seçime kadar da bu hani daha hızlılaşacak hmm. bir süreçte hani bu rant politikasını yürüten insanlara karşı negatif sonuçlar olarak geri dönmeye yakın hmm. nihayetinde hmm. tabii bu büyük projeler bunun akıbeti tam olarak hani dediğiniz anlamda ne olur Kesirmesi şimdiden çok mümkün değil belki. Fakat hani sermayenin istikrar arayışına şu anda bu süreç da, e, baltaladığı için... ...o anlamda hani ve bunlar altına girecek çok büyük projeler olduğu için... ...Kanal İstanbul 3. Hmm. Havalimanı. Bu anlamda hani biraz mantıklı düşündüğümüzde sizin dediğiniz şeyin hmm. e, gerçekleşme hmm. ihtimali... Hmm. Yani ...yok diyemeyeceğimiz bu durum olabilir. Evet. Ayrıca neden olmasın yani. Hmm. Hani. Bizim evet. mücadelemiz de tabii evet. bu anlamda önemli. Ama mücadeleye önemli. devam değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> evet Burcu senin var mı en son eklemek istediğim bir benim şey? Benim son kısacık e, biz ağaçlı köyüne doğru hareket ederken yolda küçük bir teyze şey e, <gülüyor> bir büyük bir alanda küçük bir branda gördük. Ve o branda da benim Şu evimi yıkmayın gibi e, bir afiş vardı. <gülüyor> e, hemen gittik baktık. E, orada bizler hepimizi çok duygulandıran ve yüreğimize yara olan olaylar oldu. E, bir teyzemiz çok yaşlı bir teyzemiz bizi görünce. Ekip evet. olarak çok korktu ve ben önce yönelmiştim teyze Bana e, ağlayan gözlerle titrek ve çok korkan bir sesle evimi yıkmayın dedi. Şimdi o bana bunu deyince benim beynim yandı orada. Teyzeciğim dedim biz senin evini yıkmaya gelmedik. Biz seni korumaya geldik dedim. Ve ellerini açıp Allah'a Allah'ım sana şükürler olsun diye dua etmeye başladı o yaşlı teyzemiz. Ve biz arkadaşlarımızla ahırda görüntüler aldık. Orada 40 tane büyükbaş hayvanı var... Ee, ...evleri var... ...yani insanların... ...atalarından kalma yerleri bunlar... Zaten daha sonra... öyle diyorlar değil mi... <gülüyor> ...atalarımızın toprakları... ...evdatlarımızın toprakları... ...daha sonra sevgili Ali ve arkadaşlarımız... E, ...Hacı amcayla da görüştüler... <gülüyor> ...Hacı İsmail Kurtuluş amcayla İsmail da görüştüler... Da. ...evet biz ona dedemiz dedik daha sonra... <gülüyor> ...ve e, mücadelemizde o bize... ...kahraman oldu... ...ancak iki gün sonra... Biz maalesef Hacı dedemizin ölüm haberini aldık. Çok üzüldük çünkü e, evet, yani evet. bu yaşta insanların yani 80 küsur yaşında insanların bugün hükümet gelecek evimi yıkacak yok yarın vinçle gelecek yok şöyle olacak kimsenin onlara bunu yaşatma hakkı yok evet. korkuya yüreği de dayanamadı belki de. Yani İsmail <gülüyor> dedemiz e, orada biz onunla konuşmaya konumuz budur şimdi bu konuda konuşmaya geldik dediğinde o. Gerçekten heybetli ve güçlü görünen adam Hı -hı. aldığı sandalyesini Hı -hı. koydu e, binanın Hı -hı. önüne ve bizimle konuşmaya başladı. Ben de 30 sene önce buraya geldim dedi böyle böyle dedi, anlattı bize ve gayet hani böyle umut ve güç veren bir şekilde konuşuyordu. E, biz ondan sonra hani bunun o kendisiyle yeniden bir araya gelip Hı -hı. bu mücadeleyi Hı -hı. sürdürelim falan falan gibi düşüncelere duygulara gark olmuşken iki gün sonrasında vefatı Hı -hı. haberini aldık Hı -hı. ve bu bize Hı -hı. şok oldu yani gerçekten. Onu da... Kuzey hmm. Ormanları'nda bizim çoban yıldızımız atletti. <gülüyor> evet. Çok güzel. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Biz Ağzınıza teşekkür sağ sağlık. Evet, sağ Emeklerinize, çabalarınıza sağlık. Evet bir programın daha sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler bugün 3. Havalimanı çevresindeki köyleri dolaşan Kuzey Ormanları savunmasından Onur Akgül ve Burcu Koç bizlerleydi.